74. Kaza namazları. Namaz ibadeti bedeniye olduğundan başkası yerine kılınamaz. Herkesin kendi kılması lazımdır. Ağır hasta ve çok ihtiyar kimse namaz yerine fakire fidye para veremez. Halbuki oruç yerine fidye vermesi lazımdır. Halebi Kebir de diyor ki Özürlü ve özürsüz olarak namazı terk edenin bunun farzını kaza etmesi lazımdır. Yalnız hamliliği mezhebinde, namazı özürsüz terk eden mürtet olacağı için namazını kaza etmesi lazım olmaz. Önce küfürden tövbe etmesi lazım olur. 6. sayfesinde diyor ki: Namaz kılmak farz olduğu için inanmayan kafir olur. İnanıp da terk eden yani özürsüz kılmayan fasık olur. Kitap, sünnet ve icma ile açıkça bildirilmiş olan farzların hepsi böyledir. İctihad ile anlaşılmış farzlara mukayyet denir. Bunlara inanmayan kafir olmaz. Bunlara da ehemmiyet vermeyen, aklına uyup müçtehidin hükmünü beğenmeyen kafir olur. Camiül Es'erin Kamerun Cumhuriyeti'ndeki mümessili Üstaz İbrahim Muhammed Neşat, rahmetullahi teâlâ aleyh, İslam kültürü kitaplarının altıncısında, 25. sayfasında diyor ki, Namazı bilerek terk etmenin büyük günah olduğunu ve farzları hemen kaza etmek farz olduğunu cumhur Ulama ulema bildirmektedir. İbn-i Teymiye, namazı amden terk edenin kaza etmesi lazım değildir kaza kılması sahih olmaz, çok nafile kılması, çok hayrat, hasenat ve istiğfar yapması lazım olur dedi. Daha önce İbni Hazm'da uzun yazılarıyla böyle uygunsuz fikirler ortaya atmıştı. İbni Teymiye ve İbni Hazm, hükmü şüpheli olan âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tevbil ettiler. Yani yanlış manalar vererek ehli sünnetten ayrıldılar. Böylece hayırlı işlerin namaz yerine geçeceği sapıklığını da körüklemişlerdir. İslamiyette açtıkları yaraların en zararlı olanlarından biri de bu olmuştur. Dürrül Muhtar'da 256. sayfede buyuruyor ki: Farz namazı özrü olmadan vakti geçtikten sonra kılmak, yani kazaya bırakmak haramdır. 485. sahifede buyuruyor ki, Farz namazı özürsüz yani İslamiyet'in gösterdiği sebep olmadan, vaktinden sonra kılmak büyük günahtır. Bu günah yalnız kaza edince affolmuyor. Kaza ettikten sonra ayrıca tövbe veya hac etmekte de lazımdır. Kaza edince yalnız namazı kılmamak günahı affolur. Kaza kılmadan tövbe edilince, terk günahı affolmadığı gibi, tehir günahı da affolmaz. Çünkü tevbenin kabul olması için, günahtan sıyrılmak şarttır. Bazı vaaz kitaplarında, Ramazan-ı Şerif ayının, son cuma namazından sonra, keffâret-i namaz olarak, dört rekat kılınır, diyor. Her rekatte, ve selamdan sonra okunacak şeyleri de yazıyorlar. Bu namaz, bütün ömründe kılmadığı namazların kepfareti olur. Hepsi affolur diyorlar. Bu yazı doğrudur. Fakat bu namaz ve mübarek zamanlarda yapılan diğer ibadetler, kaza edilmiş olan farz namazların, vakitlerinde kılınmadıklarının, büyük günahlarının affı için yapılan tövbenin kabul olması içindir. Yoksa kılınmamış namazlar kaza edilmedikçe hiçbir suretle affolmazlar. Nitekim, oruç keffâreti de oruç borcunu ödemiyor. Gün sayısınca, orucun ayrıca kaza edilmesi de lazım oluyor. Aşağıdaki yazı, dürr Muhtar'dan tercüme edildi. Bir günlük, beş vakt farzı ve vitr namazını kılarken ve kaza ederken, tertip sahibi olmak farzdır. Yani, namaz kılarken, Sıralarını gözetmek lazımdır. Cuma farzını da o günün öğle namazı sırasında kılmak lazımdır. Sabah namazına uyanamayan, hutbe okunurken bile hatırlarsa, hemen bunu kaza etmelidir. Bir namazı kılmadıkça ve bunu kaza etmedikçe, bundan sonraki beş namazı kılmak caiz olmaz. hadis i şerifte, Bir namazı uykuda geçiren, veya unutan kimse, sonraki namazı cemaat ile kılarken hatırlarsa, imamla namazı bitirip, sonra önceki namazını kaza etsin. Bundan sonra imamla kıldığını tekrar kılsın. Buyuruldu. Her cins namazı vaktinde kılmaya, eda denir. Nafile kılmaya başlandığı vak, bu nafile namazın vakti olur. Tamamlanması vacip olur. Fasit olursa, kazası vacip olur. Bir namazı vakti içinde tekrar kılmaya iade denir. Vaktinde kılınmazlarsa vaktinden sonra kılmaya kaza denir. Farzı kaza etmek farzdır. Vacibi kaza etmek ve fasit olan sünnet ve nafile namazları iade etmek vaciptir. Vaktinde kılınmayan sünneti kaza etmek emir olunmadı. Bu sünneti kaza ederse, kıldığı namaz, nafile olur ve sünnet sevabına kavuşmaz. Şii kitabında diyor ki, Namazlarını bir özür ile kılmayan kimse ölünce, bunun namazlarını velisi kaza eder. Yahut başkasına ücret ile kıldırır. Meyyitin başka ibadetleri de, ücret ile başkasına yaptırılarak borçtan kurtarılması caizdir. Bu sözleri doğru değildir. 60. madde sonunda yazılı üç vaktten başka her zaman kaza kılınır. Sabah namazına başlamadan veya namaz arasındayken vitri kılmadığını hatırlayan kimsenin sabah namazı kabul olmaz. Güneş doğmasına yalnız vitri kaza edecek kadar zaman kalmış ise ancak bu halde sabah kabul olur. Demek ki bir namaz vaktinin sonunda, kazayı da kılacak kadar zaman kalmazsa, kazayı önce kılmak lüzumu affolur. Vakit daraldı sanarak, vakt namazının farzını kılan, sonra daha zaman olduğunu anlasa, kazayı ve sonra vaktin farzını tekrar kılar. Vaktin namazına başlarken veya namaz içindeyken kazası olduğunu unutursa, namazdan sonra hatırlasa da kıldığı namazı kabul olur. Çünkü unutmak özürdür. Kazaya kalan namaz sayısının altı olması da sıra ile kılmayı affettiren bir özürdür. Kılmadığı veya kılıp da kabul olmayan farz namazı sayısı altı olan bir kimse tertip sahibi olmaz. Kaza namazlarının birbiri arasında ve bunlarla vakt namazları arasında sırayı gözetmesi lazım olmaz. Mesela. Bir farzı kılmayan kimse, bunu hatırladığı halde, beş tane vakt namazı kılsa, bu beşi kabul olmayacağı için, kılınmamış namaz sayısı altı olur. Vitir namazı, burada hesaba katılmaz. Eskiden kazaya kalmış farzlar hesaba katılır. Namazlar arasında sırayı gözetmek lüzumunu gideren dördüncü sebep, sıranın lazım olduğunu bilmemektir. Nas veya icma olmayan şeyi bilmemek özürdür. Mesela sabahı kılmayan bunu hatırladığı halde öğleyi kılsa bu kabul olmaz. Sonra sabahı kaza edip sonra ikindiyi kılsa ikindi kabul olur. Çünkü kıldığı öğlenin kabul olduğunu sanmaktadır. 5'ten fazla kazaları olan bunları kaza ederken kılmadığı namaz sayısı 6'dan aşağı inince sırayı gözetmek lüzumu tekrar geri gelmez. Bunları da sırasız kılabilir. Kılmadığı, altıdan az namaz varken, sırayı bozarak, eda olunan namazların kabul olmaması, İmam-ı Azam'a göre, rahmetullahi teâlâ aleyh, şarta bağlıdır. Sonra eda ettiği namaz sayısı, kazaya kalanla birlikte, altı olunca, eda etmiş olduğu namazlar, tekrar kabul olur. Mesela, bir farzı veya vitri kılmasa, sonra gelen namazları kılsa, bu namazlar kabul olmaz. Beşinci namazı kılmadan, önce kılmamış olduğu namazı kaza ederse, kıldığı namazlar nafile olmuş olur. Kazayı kılmadan önce kıldığı, beşinci namazın vakti çıkarsa, kazaya kalan ile kabul olmayan namaz sayısı altı olur. Bu halde, kılınan beş namaz tekrar sahih olur. Kıldığı beş namazın her birinde kazası olduğunu hatırlamak lazımdır. Birkaçında da hatırlamadı ise, bunlar hesaba katılmaz. Sabah namazını kılmayan kimse, sonra gelen namazları kılsa, ertesi gün güneş doğarken, kılmış olduğu beş namazın hepsi kabul olur. Sırayı bozarak kılınan namazların kabul olmaması, iki imama göre, şarta bağlı değildir, kesindir. Ayakta duramayan veya zarar gören, başı dönen kimse, farzları da secde ettiği yerde oturarak kılar. Rükû için eğilir, secde için başını yere koyar. Duvara, değneye, insana dayanarak, biraz ayakta durabilenin, ayakta tekbir alması ve o kadarcık ayakta okuması farzdır. Secde için yere eğilemeyen hasta, önceden yere konulan, 25 santimetreden az yükseklikte, sert bir şey üzerine secde yapmalıdır. Alnında yara olan, yalnız burnu ile, burnunda yara olan da, yalnız alnı ile secde eder. Alnında ve burnunda birlikte özür olup, başını yere veya böyle sert bir şey üzerine koyamayan, ayakta durabilse bile, Yere oturarak imâ ile kılar. Yani rükû için biraz eğilir, secde için rükûdan daha çok eğilir. Secde için kendisi veya başkası yerden bir şey kaldırıp yüzünü bunun üstüne koyması tahrimen mekruhtur. Çünkü Fethül Kadir, Merâkül ve Halebi ve Mecmu'ül Enhürde diyor ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hastayı ziyaret etti. Bunun, eliyle yastık kaldırıp, üzerine secde ettiğini görünce, yastığı aldı. Hasta, odun kaldırarak, bunun üstüne secde etti. Odunu da aldı ve, gücün yeterse, yere secde et. Yere eğilemezsen, yüzüne bir şey kaldırıp, bunun üzerine secde etme. İma ederek kıl. Ve secdede, Rükû'dan daha çok eğil buyurdu. Kaldırılan şey üzerine secde ederken rükû'dakilerden çok eğilirse imâ ile kılmış olur. Namazı sahih olur. O halde eliyle bir şey kaldırmak lüzumsuzdur. İbrahim Halebi rahmetullahi teala aleyh Halebi Kebir'de 618. sayfada diyor ki: Şiddetli diş ağrısını durdurmak için konan ilaç okumasına mani olsa, vakit dar ise imama uyar. İmam yok ise okumadan kılar. Bir uzundaki dertten dolayı uygun oturamayan kimse istediği gibi oturur. Oturabilmek için ayaklarını kıbleye karşı uzatabilir. Bir yerini yastığa veya başka şeye dayar. Yahut bir kimse tutarak düşmesine mani olur. Yüksek bir şeyin üstüne oturup, ima ile kılması caiz değildir. Sandalyede oturarak kılanın namazı kabul olmaz. Çünkü sandalyede oturmak için zaruret yoktur. Sandalyede oturabilen kimse, yerde de oturabilir. Ve yerde oturup kılması lazımdır. Namazdan sonra, yerden ayağa kalkamayan, sandalyedense kolay kalkan hastayı, Yerden bir kimse kaldırır. Yahut, kıbleye karşı uzatılmış sedir üzerinde, Ayaklarını sarkıtmadan oturarak kılar. Namazdan sonra, ayaklarını sedirin bir yanına sarkıtıp, Sandalyeden kalkar gibi kalkar. Bir şeye dayanarak veya bir kimsenin tutması ile de, Yerde oturamayan hasta, sırt üstü yatarak kılar. Ayaklarını kıbleye uzatır. Başı altına yastık koyar. Yüzü kıbleye karşı olur. Veya kıbleye karşı, sağ veya sol yanı üzerine yatar. Rükû ve secdeleri, başı ile ima eder. Böyle de ima edemeyen, aklı başında bir hasta, bir günden çok namazını kılamazsa, hiçbirini kaza etmez. Semavi bir sebep ile, yani elinde olmayarak, mesela hastalık ile, veya baygın yahut, Secdede rekat sayılarını unutacak kadar dalgın olarak 5'ten fazla namazını kılamayan da böyledir. Alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler veya ilaç alarak böyle baygın, dalgın olanın kılamadığı namazlarının adedi birkaç günlük olsa da hepsini kaza etmesi lazımdır. İma ile dahi kılması mümkün iken kılmadan ölüm haline gelen kimsenin Namazlarının kefareti yapılması için vasiyet etmesi lazımdır. Namaz kefareti her namaz için bir Müslüman fakire yarım sağ 1750 gram buğday vermektir. Bunu vasiyet ettiği kimse veya varisi verir. Vasiyet edenin bıraktığı malın üçte birinden verilmesi lazımdır. Ölürken vasiyet etmediyse kimsenin vermesi lazım olmaz kılınmamış namazları beşten çok ise de acele kaza etmek lazımdır. Secde-i tilavet ve oruç kazası acele değildir. Gecikirse günah olmaz. Darülhidde imana gelen farz olduğunu işitinceye kadar kılmadığı namazları kaza etmez. Mürtet imana gelince mürtet olmadan önce kıldığı ve mürtet iken kılmadığı namazları ve oruçları kaza etmez. Fakat tekrar hacca gitmesi lazım olur. Mürtet olmadan önce yapmadığı farzları kaza eder. Çünkü Müslümanın farzları yapmaması büyük günahtır. Mürtet olunca günahları affolmaz. Sağlam iken kılmadığı namazları hasta iken teyemmüm ve ima ile kaza etmek caizdir. İyi olursa tekrar kılmak lazım olmaz. Kaza kıldığını başkasına bildirmemelidir. Çünkü namazı kaçırmak günahtır. Günahı gizlemek lazımdır. Fars ve vacip olan bir namazı, bile bile kazaya bırakabilmek için, iki özür vardır. Biri, düşman karşısında olmaktır. İkincisi, seferde olan, yani üç günlük yol gitmeye niyeti olmasa bile, yolda bulunan, kimsenin hırsızdan, yırtıcı hayvandan, selden, fırtınadan korkmasıdır. Bunlar, oturarak ve herhangi bir tarafa dönerek veya hayvan üzerinde ima ile de kılamadığı zaman kazaya bırakabilir. Bu iki sebep ile ve uyku ve unutmak sebebiyle kaçırmak günah olmaz. Kış aylarında yatsıyı, Vaktinin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır dedikten sonra buyuruyorlar ki, vakit girdikten sonra uyuyup namazı kaçırmak haram olmaz ise de tahrimen mekruhtur. Birisine tembih ederek veya saat çalarak uyanmayı temin edince ve vakt girmeden evvel uyumak mekruh olmaz. Kara Çelebizâdenin Eşbah şerhinde, Boğulmak üzere olanı ve benzerlerini kurtarmak için, namazı vaktinden sonra kılmak sahihtir, diyor. Fakat özür bitince, hemen kaza kılması farz olur. Haram olan üç vakitten başka, boş vaktilerinde kılmak şartıyla, fevt olan namazını, çoluk çocuğunun rızkını kazanacak kadar geciktirmek caiz olur. Daha fazla geciktirirse, günaha girmeye başlar. Nitekim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek muharebesinin şiddetinden kılamadıkları dört namazı hemen o gece, Esâb-ı Kirâm radıyallahu anhüm, yaralı ve çok yorgun oldukları halde, cemaat ile kıldı. Hanefi mezhebinin alimleri söz birliği ile buyuruyorlar ki, sünnet namazların, yalnız vaktinde kılınmaları emrolundu. Vaktinde kılınmayan sünnet namazlar, insanın üzerinde borç kalmaz. Bunun için, vaktinden sonra kaza edilmeleri emrolunmadı. Sabah namazının sünneti, vacibe yakın olduğundan, o gün, öğleden önce, farzı ile kaza edilir. Sabah namazının sünneti, öğleden sonra, başka sünnetler ise, hiçbir zaman kaza edilmez. Kaza olursa, Sünnet sevâbı hasıl olmaz. nafile kılınmış olur. Dürrül Muhtarda ve i̇bn Abidinde ve Merakül ül Felâhın Haşiyesinde ve Dürrül Müntekâda ve Cevherede diyor ki, Bir Müslümanın herhangi bir namazı vaktinde kılmaması iki türlü olur. 1- Özr ile kaçırmasıdır. Namazı özr ile kaçırmaya fevt etmek denir. Haram, mekruh, bid'at işlememek ve farzı, vacibi kaçırmamak, hatta geciktirmemek için sünnet terk edilir. Sünnetleri bu sebeplerle terk etmek caiz, hatta lazımdır. Terk etmemek günah olur. Farz namazları özr kaçırmak kaçırmakta, günah olmaz ise de hemen kaza edilmeleri lazım olur. 2. Namazı vazife bildiği ehemmiyet verdiği halde tembellikle terk etmesidir. Sünnetleri özürsüz ve ısrarla hep terk etmek, günah olmaz ise de, kıyamette sorguya çekilip azarlanır. Kemalettin İbni Hümam, farzı, vacibi kılmamak, günah olur. Sünnetleri kılmamak ise, sevaplarına ve yüksek derecelere kavuşmamaya sebep olur, dedi. Halebiye sagirde sabah namazının sünnetini ve başka müekket sünnetleri terk etmek günah olmaz. Yalnız sevaplarına ve yüksek derecelere kavuşamaz ve azarlanır diyor. Farzları özürsüz terk etmek ise çok büyük günahtır. Bunun için kitaplarda kaza namazlarını anlatmaya başlarken Müslüman namazlarını ancak özrüyle kaçırır. Bunun için her kitapta faite yani kaçırılmış namazların kazası denilmektedir, yazılıdır. Çünkü eski Müslümanlar namazlarını fevd edebilirdi. Hiç kimse özürsüz terk etmezdi. Umdetül İslam'da ve camiül fetavada diyor ki, Düşman karşısında bir farz namazı kılmak mümkün iken terk etmek, 700 yüz büyük günah işlemiş gibi günahtır. Faite namaz, kazaya kalmış namaz demektir. Terk edilmiş namaz ise, kazaya bırakılmış namaz demektir. Kazaya kalmış namazı bildirmek için, faite de terk edilmiş namaz da denilir. Bu maksat için, bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanmak, faite namazla terk edilmiş namazın hükümlerinin aynı olduğunu göstermez. Faite namaz, günah olmayan namazdır. Terk edilmiş namaz ise, büyük günah olan namazdır. Mesela gazi insandır. Katil de insandır. İkisinin de insan olması, katilin günahını gidermez. Gazinin sevabını yok etmez. Özürden dolayı geciktirilmesine, İslamiyetin izin verdiği, birkaç namazı fevt olmuş bir kimsenin, bu birkaç namazı, beş vak namazın sünnetleri yerine kılmayıp, bu sünnetleri terk etmemesi caiz görünmektedir. Fakat, din kitapları yazıldığı zamanlarda, İslam memleketlerinde namaz kılmayan kimse yoktu. Özürsüz kazaya bırakan da yoktu. özrile ile fevt olan namazları da azdı. Şimdi ise, özürsüz terk ettikleri için, büyük günaha girmişlerdir. Bu vaka, ve hakikat karşısında namazlarını özürsüz terk edenler, namaz borcuyla can vermemek, cehennem azabından kurtulmak için, hiç olmazsa beş vak namazdan dördünün sünnetlerini kılarken, kaza kılmaya da niyet etmelidir. Böylece bir namaz kılmakla hem kaza hem de sünnet kılınmış olur. Sabah namazının sünneti kuvvetli olduğundan, sabah namazının sünnetini, yalnız sünnet niyet ederek kılmalıdır. Dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mütehassıs olan Seyyid Abdülhakim Efendi, rahmetullahi aleyh, buyurdu ki, tembellikle namaz kılmayanlar, senelerce kaza borcu olanlar, namaza başladıkları zaman, sünnetleri kılarken, o vaktin, İlk kazaya kalmış kaza namazı içinde niyet ederek kılmalıdır. Bunların sünnetleri kaza namazı için de niyet ederek kılması dört mezhepte de lazımdır. Hanefi mezhebinde bir farz namazı özürsüz kazaya bırakmak ekber-i kebairdir. Bu çok büyük günah her namaz kılacak kadar boş zaman geçince bir misli atmaktadır. Çünkü namazı hemen kaza etmekte farzdır. Hesaba sayıya sığmayan bu müthiş günahtan ve azabından kurtulmak için, sabah namazından başka dört vakit namazın sünnetlerini ve cuma namazlarının ilk, son ve vakt sünnetlerini kılarken, kılınmamış farz namazını da ve yatsının son sünnetini kılarken, üç rekat vitir namazını da kaza etmeye niyet ederek kılmalıdır. Böyle olduğunu ispat eden deliller hanefi alimlerinin kitaplarında pek çoktur. Farz namazını terk etmek büyük günahtır. Hemen tövbe etmek lazımdır. Tövbeyi yani kaza kılmayı geciktirmek daha büyük günahtır. Bu büyük günah kaza kılacak kadar zaman yani altı dakika geçince bir misli artar. Kaza etmeyi geciktirince de tövbe farz olur. Kazaya kalan bir namazın ilk kazası kılınınca bu namazın kazalarını geciktirmek günahlarının hepsi affolur. Bunun için kazayı binan evvel kılarak kaza borcunu bitirmek lazımdır. Farzlar ve sünnetler. Başkasının malını gizli olarak almaya sirkat. Çalmak denir. Zorlayarak, Aldatarak, Görerek almaya, Gasp, Yağma denir. İkisi de haramdır. Her iki malı, Sahibinin kullanmasına mani oluyor ki, Bunun günahı, Sahibine ödeyinceye kadar, Devam ediyor. Bu günahı, Ayrıca her gün tövbe etmek lazımdır. Farzı vaktinde yapmayıp, Nafile ibadetleri yapanın bu nafileleri kabul olmaz. Çünkü bu kimse Allahü Teala'nın emrini yapmayıp kendi nefsinin arzularını yapmaktadır. Zekat vermeyince fakirin hakkı gasp edilmiş oluyor. Zekat vermeyen zengin binlerce fakirin hakkını gasp etmiş olduğu için ve Allahü Teala'nın emrini yapmadığı için bunun bütün hayratı, hasenatı kabul olmuyor. Borcunu ödemeyen de böyle haklar altında kalmaktadır. Namaz kılmak insanın Allahü Teala'ya olan borcudur. Bir farzı vaktinde kılmamak bu hakkı ve namazda Müslümanlara yapılan dua hakkını ödememek oluyor. Bunu kaza edinceye kadar nafile namazları, sünnetleri kabul olmuyor. Namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Bir namazın kazasını kılmayan 80 hukbe yanacaktır. Her altı dakika geçince bu azap bir misli atmaktadır. Bir saatte 10 kere, günde 240 kere birer misli atmaktadır. Kaza namazlarının cezaları ilk günü 80 hukbeyken sonraki günlerde altı dakikada bir misle artıyor. Her erkek, on iki yaşından, her kadın, dokuz yaşından itibaren, namaz kılmaya başlayıncaya kadar geçen seneler adedince, sene, sünnetler yerine kaza kılmalıdır. Namazı kılmamak, büyük günah olduğu gibi, kaza kılmamak, daha büyük günah oluyor. Ve bu günah, her gün devam ediyor. Namazı kazaya bırakanın tövbe etmesi lazım olduğu gibi, kazayı da kılmadığı için her namaz kılacak kadar zamanda, yani her altı dakikada ayrıca tövbe etmesi lazımdır. Kaza kılmamaya tövbe etmek için kazayı da kılması lazımdır. Bunun için çok kazası olanın her namazı kılarken sünnetler yerine birinci kazayı kılması lazımdır. Çünkü kaza namazını kılmadan, bunun sünnetleri kabul olmamaktadır. Sünnet yerine kaza kılarken, bu sünneti de kılmış olmaktadır. Bir namazın bir kazasını kılmayan, namaz kılacak kadar zamanlar geçince, yani her altı dakikada, günahı evvelkinin artarak, milyonlarca kaza borcu hasıl oluyor. Böyle kimse, birinci kazayı kılınca, bu günahların hepsi affoluyor. Kaza namazı kılmanın ehemmiyetini iyi anlamalıdır. İmansız ölene, ahirette hiç merhamet edilmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaktır. Büyük günah işleyip de, tövbesiz ölen Müslüman, şefaat ile veya İslamiyeti yaydığı için affedilecektir. Çünkü hadis-i şerifte, allah Teâlâ'nın en çok sevdiği amel, ''Hubbi fillah ve Buğdu fillahtır buyuruldu. Ehhli sünnet alimlerini ve evliyayı seven mümin bu hadisi şerifin müjdesine kavuşacaktır. Unutulmuş sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır. Hadisindeki müjdeye kavuşmak için de ehli sünnet kitaplarını satarak Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyeti yaymaya çalışmak lazımdır. İstanbul'daki Hakikat Kitabevinin neşrettiği kitapların hepsini ehli sünnet alimleri yazmıştır. Sünnetleri kaza niyetiyle de kılmak için öğle namazının ilk dört rekat sünnetini kılarken ilk kazaya kalmış öğlenin farzını niyet ederek kaza da kılmalıdır. Öğlenin son sünnetini kılarken ilk kazaya kalmış sabah namazının farzını da niyet ederek kaza kılmalıdır. İkindinin sünnetini kılarken, ikindi namazının farzını niyet ederek, kaza da kılmalıdır. Akşamın sünnetini kılarken, üç rekat, akşam namazının farzını niyet ederek, kaza da kılmalıdır. Yatsının ilk sünnetini kılarken, yatsı farzını ve son sünnetini kılarken de, ilk kazaya kalmış vitri niyet ederek, üç rekat olarak kaza da etmelidir. Böylece her gün bir günlük kaza ödenir. Teravih namazlarını kılarken de kaza kılmaya da niyet ederek kaza da kılmalıdır. Kaç senelik kaza namazı varsa buna o kadar sene devam etmelidir. Kazalar bitince yalnız sünnetleri kılmaya başlamalıdır. Teravih yerine evinde kaza namazı da kılmalıdır. Çünkü farzları özürsüz kılmayanın sünnetlerine sevap verilemeyeceği kitaplarda yazılıdır. Mahalle mescidinde veya evde, cemaat ile teravih kılındığı zaman, kaza borcu olan veya imamın namazının sahih olduğuna güvenmeyen kimse, namaza yeni başlayan gençlere önayak olup, onları namaza alıştırmak ve dedikodu fitne çıkmasını önlemek için, cemaat ile teravih kılar. Fakat, bu imama uymaya niyet etmez. Niyet etmiş görünür. Kendisi kazada kılar. İmam efendi, iki rekatta bir selam veriyorsa, sabah namazı farzlarını, dört rekatta bir selam veriyorsa, diğer farzları kaza etmeye de niyet eder. Kaza namazına da niyet edince, imamın hareketlerine uyamaz ise, yalnız teravih kılmaya niyet ederek, böyle imama da uyar. Bildirilen, İki özrüyle ve unutarak veya uyku sebebiyle kılamayıp fevt olan namazların sayısı pek az olup bir günde kaza edilebilir. Sünnetleri kaza niyetiyle kılmak lazım olmaz. Özrüyle kaçırılması günah olmadığı için kaza edilmesini sünnetleri kılacak kadar geciktirmek de günahın başlamasına sebep olmaz. Özürsüz tembellikle Farz namazı vaktinde kılmamak büyük günahtır. Bir büyük günahı affettirmek için tövbe etmek lazımdır. Tövbenin sahih olması için dört şart vardır. Bunlar, pişman olup, günaha devam etmemek, bir daha yapmamaya karar vermek, af olması için dua ve istiğfar etmek, Allah ve kul haklarını ödemektir. Bu dört şarttan, biri yapılmazsa günah affolmaz. Böyle kimselerin her gün dört vak namazın sünnetlerini de kaza niyetiyle kılıp, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın hakkını bir an önce ödemeleri lazımdır. Bunların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde zamm-ı sure okumazlar. İmdat'ta ve İbni Abi'nin 450. sahifesinde, ''Vacibi geciktirmemek için sünnet terk edilir.'' buyuruyor. 316. sayfasında de böyle buyurduktan sonra, cemaat ile namaz kılarken, farz olan hareketlerde, imama tabi olmak farzdır. Vaciplerde vaciptir. Sünnetlerde tabi olmak sünnettir. Tabi olmak, imamla beraber veya sonra yapmak veya önce başlayınca imamı beklemek demektir. Mesela, rükûa imamla beraber eğilmek veya Sonra eğilip ona rükûda yetişmek veya imam rükûdan kalktıktan sonra eğilmek veya imamdan önce eğilip kalktıktan sonra tekrar imamla birlikte veya ondan sonra eğilmek imama tabi olmak demektir. Tekrar eğilmezse tabi olmamış, farzı terk etmiş olur ve namazı bozulur. Farz ve vaciplerde imamla beraber hareket etmek ayrıca vaciptir. Bir kimse, rükû tesbihini üç kere okumadan, imam rükûdan kalkarsa, tesbihi tamamlamayıp, imamla beraber kalkması vaciptir. Vacibi geciktirmemek için sünnet terk edilir, diyor. Vacibi geciktirmemek için, tesbihi tamamlamayıp, bu sünneti terk etmek lazım oluyor. Namaz içindeki sünnetler, namaz dışındaki her sünnetten daha kuvvetlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak sünnettir ve sevabı çoktur. Fakat namaz içinde okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı daha çok olduğu hadisi i şerifte bildirilmiştir. Bu hadisi i şerif senetleriyle birlikte Tül Esrar'ın 22. sayfasında yazılıdır. O halde özürsüz terk edilen namazların kazalarını kılarak büyük günahtan kurtulmak için Sünnetlerin terk edilmesi lazım geldiği, buradan da anlaşılmaktadır. Böyle olmakla beraber, sünnetleri kazan niyetiyle de kılan kimse, sünnetleri terk etmiş olmaz. 70. Maddede Cemaat ile namazı anlatırken bildirdiğimiz gibi, imam sabah namazını kıldırmaya başlarken gelen kimse, cami'in dışında veya içeride, direk arkasında sünneti kılar. Sonra imama uyar. Böyle, cemaatten ayrı bir yer bulamazsa, sünneti cemaatin arkasında kılmaz. Hemen imama uyar. Çünkü cemaat ile namaz kılınırken, yalnız olarak namaza başlamak mekruhtur. Mekruh işlememek için, sabah sünneti terk edilir. dürr Muhtar'ın bu yazısına göre de, sünnetler yerine kaza kılmak lazımdır. Mekruhtan kurtulmak için, en kuvvetli sabah sünneti bile terk edilince, haramdan kurtulmak için sünnet elbette terk edilir. Çünkü sünnet yerine kılınan kaza namazı, insanı büyük günahtan kurtarmaktadır. Bazı kimseler ve hele kendilerini din adamı tanıttıran bazı din cahilleri, din büyüklerinin sözlerini değiştirmeye kalkışıyor. Fakat bir şey bilmedikleri için, itiraz olarak hiçbir kitaba dayanmadan, akıllarına geleni söylüyorlar. Kendilerini beğendikleri için, ulu orta fikirler yürütüyorlar. Mesela, efendim, sünnet yerine Fars kaza edilmez. Ben bunu kabul edemem. Saatlerce kahvede oturup, boş vakt geçireceğine, kazalarını kılsın. Sünnetleri bırakmasın, diyenler oluyor. Evet, kahvede saatlerce oturmasın da, kazalarını kılsın. Sözü doğrudur. Fakat, kazalar için sünnetleri bırakmasın, sözü doğru değildir. Kazaları kılmamak ve boş vakit geçirmek, büyük günahtır. Ama, bu günahları işleyenin, sünnetler yerine kaza kılmamasını istemek, bu adamı, üçüncü bir günaha sokmayı istemek olur. Mesela, kazası olup da kılmayan ve boş vakit geçiren bir kimsenin, bu günahlara girdiği için ayrıca, kumar oynamasını veya içki içmesini de istemek gibi olur. Büyüklerimizin, iyi bir işin hepsi yapılamazsa, hepsi de terk edilmemelidir. Sözü meşhurdur. O halde namazlarını özürsüz olarak kılmamış olan kimse, büyük günahtan kurtulmak için, sünnetler yerine kaza kılmak fırsatını kaçırmamalıdır. Nitekim namaz kılmayan, orucu da bırakmamalıdır. Tahtavi, rahmetullahi teâlâ ale aleyh, aynı sahife diyor ki, sabah namazının sünneti, çok faziletlidir. Bunu kılmak, hadis i şeriflerde çok methedildi. Sevabı çoktur. Fakat, sabah sünnetini bile kılmayan için, hiç ceza bildirilmedi. Halbuki, sabah farzını cemaat ile kılmayıp, yalnız kılanın, cehenneme gideceği bildirildi. Demek ki, Cemaatin kıymeti, sabah sünnetinden bile kat kat üstündür. İbni Abidin diyor ki, Bir kimse, imama, sabah namazının ikinci rekatinde yetişirse, sünneti terk edip, imama uyar. Çünkü sünnet, cemaatten hasıl olan, yirmi yedi farz sevabından birisine bile yetişemez. En kuvvetli olan, sabah sünneti, Farzı cemaat ile kılabilmek için terk edilince, farz için elbette terk edilir. Farz borcu ile ölmemek için, sünnetleri kaza ile de kılmak lazım olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. abdülkadir Geylani Hazretleri 1313, miladi 1896 yılında Hindistan'da basılan Fütuhul Gayb kitabının 48. makalesinde diyor ki, Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzlar bittikten sonra sünnetleri yapar. Ondan sonra diğer nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üzerinde farz namazı borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Abdülkadir Geylani'nin yazdığı bu hadisi i şerifi şerh eden Hanefi mezhebi alimlerinden Abdülhak Dehlevi buyuruyor ki bu haber farz borcu olanların sünnetlerinin ve nafilelerinin kabul olmayacağını göstermektedir. Sünnetlerin farzları tamamlayacağını biliyoruz. Bunun manası farzlar yapılırken bunların kemallerine sebep olan bir şey kaçırılırsa sünnetler kılınan farzın kemal bulmasına sebep olur. Farz borcu olanın kabul edilmeyen sünnetleri bir işe yaramaz. Fütuhul Gaybın bu şerhi Farisi olup İstanbul'da Bayezid Devlet Kütüphanesinde 3866 numarada mevcuttur. İbni Abidin de Nafile Bahsi'nde buyuruyor ki hadisi şerifte tamam yapılmamış olan namaz, zekat ve başka farzlar nafileler ile tamamlanacaktır. Buyruldu. İmamı Beyheki bu hadisi şerif Yapılmış olan farzların içindeki sünnetler noksan kalırsa, nafilelerle bu noksanların tamamlanacağını göstermektedir. Yoksa yapılmamış farzların yerine nafilelerin geçeceğini bildirmiyor dedi. Çünkü başka bir hadisi i şerifte, Bir kimse namazını tamamlamadı ise, o namazın üzerine tamamlanıncaya kadar nafile namazları eklenir buyuruldu. Bu hadisi i şerif, nafilelerin terk edilmiş farzı değil, noksan olarak kılınmış farzı tamamlayacağını göstermektedir, dedi. İmdadın Tahavi haşiyesi 247. sayfasında da bu hadisi i şerif zikredilerek sünnetlerin kılınmış olan farzdaki kusurları tamamlayacağı bildirilmektedir. İmamı Gazali ve İbni Arabi gibi Hanefi mezhebinde olmayan alimler ise Nafilelerin özrile kaçırılan farzların yerine konacağını bildirmektedir. Uyunül ve Sahir de diyor ki, İmamı Beyheki, Sünnetler kılınmış olan farzların içindeki Sünnetlerin noksanlıklarını tamamlar buyurdu. Çünkü Sünnetlerden hiçbirisi hiçbir zaman bir vacip gibi olamaz. Hadis-i Kutsi bir kimse kendisine farz yaptığım ibadeti yapmakla ''Bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşamaz buyuruldu. Görülüyor ki İslam alimlerinin bir kısmına göre nafileler kılınmış olan farzların noksanlıklarını tamamlayacaktır. Bir kısmı ise özürle kaçırılmış olan farzların yerlerine de konacaktır buyuruyorlar. Fakat bu alimler de namazlarını tembellikle kılmayıp büyük günah işlemiş olanların bu hadis-i şeriflerden istifade edeceklerini bildirmemişlerdir. Çünkü namaz kılmayanın nafileleri kabul olmaz ki farzları tamamlamaya yarayabilsinler. Alimlerin bildirdiğimiz bu iki ayrı içtihadını bırakıp da bir üçüncüsünü söylemek biz mukallitler için caiz değildir. Çünkü İbn Melek, rahmetullahi teala aleyh Menar şerhinde ''Müçtehidlerin bir din bilgisi üzerindeki sözleri birbirine uymadığı zaman, sonra gelen alimlerin, bu bilgiyi, müçtehidlerin bildirmiş olduklarından başka türlü anlatmalarının batıl olduğu söz birliği ile bildirilmiştir.'' diyor. Bu icmağa göre, nafilelerin tembellikle kılınmamış farzların yerine konacağını söylemek boş laf olur müctehitlerin sözlerini anlayamayan yahut anlasa da kıymet vermeyen mezhepsiz kimse aklına gelen her şeyi söyleyebilir. Merakül Fehla ve İmdatül Fettah'ta farz namazlardan sonra okunacak şeyleri anlatırken buyuruyor ki: İmam farzdan sonra nafile namaz yoksa farzı kılınca veya farzdan sonraki tetavvu'u kılınca cemaate karşı döner. Dürrülmuhtar'da imamın nafileyi farz kıldığı yerde kılması mekruhtur. Biraz solda kılmalıdır diyor. Bu sözler ve Hazine-i Esrar kitabındaki açıklama beş vakit namazda sünnet olarak kılınan namazların nafile olduklarını açıkça göstermektedir. Yine bu kitapta ve Tahtavi şerhinde diyor ki bütün sünnetlere nafile denir. Nafile, farz ve vacib olmayan ibadetler demektir. Nafile ya sünnet olur veya insanın kendiliğinden yaptığı ibadet olur. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Kıyamette önce namazdan sorulacaktır. Namaz doğru kılındıysa ise, kurtulacaktır. Namazı bozuk ise, işi kötü olacaktır. Farz namazında bir şey noksan olursa, nafileleriyle tamamlanacaktır. İnsanın derecesi ne kadar yüksek olursa olsun, kusursuz iş yapamaz. İşte nafileler, kılınmış olan farzlarda olan kusurları tamamlar. Şen Bilali, dürer haşiyesinde diyor ki, nafile namaz deyince, sünnetler de anlaşılır. Kadi i̇mam Ebu Zeyd dedi ki, nafile kılmak, farzdaki kusurları tamamlamak için emrolundu. Bir kimse farzı kusursuz kılabilirse sünnetleri kılmadığı için buna bir şey denemez. İbn Abidin vitr namazını ve hayvan üstünde nafile kılmayı anlatırken diyor ki: "Müekket ve gayri müekket sünnetlerin hepsine nafile denir." Cevhere'de Hidayeden alarak diyor ki: "5 vak namazın sünnetlerini özürsüz oturarak kılmak caizdir. Çünkü bu sünnetler nafile namazdırlar ibne melek Mecmuaül Bahrein şerhinde diyor ki Camiye gelen kimse sabah namazından başka namazların cemaat ile kılındığını görse ilk sünnetini kılmayıp hemen cemaate uyar. Çünkü farz için ikamet okunduktan sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Sünnet kılarken ikamet okunursa 2 veya dört rekatı tamamlayıp selam verir ve imama uyar. Sabah veya akşam farzını kılarken okunursa, farzı kesip imama uyar. Çünkü daha iyi şekilde kılmak için farz bozulur. Daha iyisini yapmak için camiyi yıkmaya benzer. Cemaate yetişmek için sünneti bozmak ise böyle değildir. El-Hikemül Atâiyye de diyor ki, iki işten nefsine ağır geleni yap. Çünkü hak olan iş nefse ağır gelir. Vacipleri yapmakta gevşek davranıp nafile hayratı yapmaya çalışmak nefsin havasına uymak alametlerindendir. Bu söz İbni Teymiyye'nin kaza kılmak lazım değildir sözüne cevaptır. 46. maddede üçüncü cilt 17. mektupta bildirildiği gibi İmamı ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh Yirmi dokuzuncu mektupta buyuruyor ki, farz ibadetin yanında, nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildirler. Melun -um şeytan müminleri aldatarak farzları küçük gösteriyor, kazaları kıldırtmıyor, nafilelere yol gösteriyor, zekat verdirmeyip, nafile sadakaları güzel gösteriyor.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 bir damla su gibi bile değildir. Hatta, nafile ibadetlerin, sünnetler yanında değerleri de yine böyledir. Böyle olmakla beraber, sünnetlerin farzlar yanındaki kıymeti de, deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. İslam alimlerinin bütün bu yazılarından anlaşılıyor ki, namazlarını özürsüz kılmamış olanlar, bir an evvel kaza edip, cehennem azabından kurtulma çarelerini aramalıdır. Hepsini kaza etmeye niyet ettim diyerek arada sırada kaza etmek insanı cehennemden kurtarmaz. İslam alimleri İslamiyeti bildirdiler. Kafirlerin ve bidat sahiplerinin bölücü, bozuk sözlerine değil, ehli sünnet alimlerine uymak lazımdır. Abdülkadir Geylani KADDESALLAHÜ SIRREHÜL AZİZ Aynı makalede buyuruyor ki, Kaza borcu olanın sünnet kılması, alacaklıya, borçlunun hediye götürmesine benzer ki, elbette kabul olmaz. Kaza borcu varken, sünnet kılan kimse, sultan davet ettiği halde gitmeyip, onun hizmetçisiyle vakit geçiren kimse gibidir. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazanç olamaz. Gerek hadisi i gerekse alimlerin yazılarına dikkat edilirse farz borcu olanın sünnetleri nafileleri kabul olmaz buyurulmaktadır. Kabul olmaz demek sahih olmaz demek değildir. Sahih olur fakat sevabı faidesi olmaz demektir. Reddül-Muhtar, Kurban bahsinde bunu güzel açıklamaktadır. Bidaat işleyenin orucu, hacı, cihadı kabul olmaz hadisi şerifi, hadika ve berika kitaplarında açıklanırken bunların ibadetleri sahih olur, fakat sevap verilmez diyor. 63. maddenin namazın ehemmiyeti bahsinin son sayfasındaki hadisi şerifiye bakınız. Bazı kimseler diyor ki, sünnetleri kaza niyetiyle kılmak, şâfiî mezhebinde olur. Biz şâfiî değiliz, hanefiyiz. Bunlara, bu saadet-i ebediyye kitabını hazırlayanın da, hanefî mezhebinde olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Farzı, özürle fevt eden, kaçıran şafiiler bunu sünnet ile beraber kaza eder. Hanefîler ise, Yalnız fevt olan farzı kaza eder. Terk edilen, tembellikle kılınmayan namaz böyle değildir. Namazı terk eden şafiinin ve hânefînin bunu hemen kaza etmesi lazımdır. Hemen kaza etmezlerse, şâfîî mezhebinde had cezası olarak katl olunur. Hânefîde ise haps olunur. Kaza kılıncaya kadar veya ölünceye kadar zindanda bırakılır. Şafii alimlerinden İbni Hacer Mekki mekkî Hazretleri Fetâvân-ı Fıkhiyye'nin 189. sayfasında buyuruyor ki: Farz namazı özrüyle kılmayan kimse bunu nâfileleri yani sünnetleriyle birlikte kaza eder. Çünkü Şafii mezhebinde 5 vakit farzlarla birlikte kılınan nafileleri yani sünnetleri kaza etmek sünnettir. Farzı özürsüz kılmamış ise, bunu kaza etmeden önce, hiçbir nafile kılamaz. Çünkü farzı hemen kaza etmesi lazımdır. Sünnetleri kılmak için geçireceği zaman kadar, farzın kazasını geciktirmiş olur. Hemen kaza etmeli demek, her zamanı kazaya sarf etmeli demektir. Yani ancak kendinin, ve bakması vacip olanların nafakasını kazanacak kadar zamana ayırıp başka hiçbir sebeple kazayı geciktirmesi caiz değildir. Geciktirmesi günah olur. Görülüyor ki özürsüz terk edilen namazları Şafii'de de Hanefi'de olduğu gibi acele kaza etmek lazımdır. İki mezhep arasında fark yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilen şeylerde Meshepler birbirlerinden ayrılmaz. Açık bildirilmeyip içtihad ile meydana çıkarılan şeylerde ayrılabilir. Farz borcu olanların nafilelerinin kabul olmayacağı Hazreti Ali'nin haber verdiği hadisi i şerifte açıkça bildirilmiştir. Nafile kelimesi farz kelimesi yanında söylenince müekket sünnetler de dahildir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sözü, bunu gösterdiği gibi Hanefi alimlerinin kitaplarında, mesela Halebiyü kebirde açıkça yazılıdır. Bazı kimselerde Sünnetler yerine kaza kılınmaz, çünkü kaza her vakit kılınabilir. Fakat Sünnet telafi edilemez. Sünnet yerine kaza kılınır demek Sünnetin ehemmiyetini anlamayanların sözüdür, diyor. Kaza her zaman kılınabilir diyerek terk edilen namazların kazalarını geciktirmek yanlıştır. Çünkü kaza kılmayı geciktirmek de büyük günahtır. Terk edilmiş sünnetlerin telafisi emrolunmadık ki telafisinin mümkün olup olmadığı söz konusu olabilsin. İbn Abi'nin 433. sayfede buyuruyor ki: Vacip İslamiyet'in bildirdiği özürlerle terk edilir. O halde sünnet İslamiyetin bildirdiği özürlerle elbette terk edilir. Merakül kitabında ve bunu açıklayan Tahtavi rahmetullahi teala aleyh diyor ki sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar nafile namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Sabah namazının sünnetini önceden kılmamış ise, bunu kılmak da bu yasağın içindedir. Çünkü bu vakt, yalnız farz kılmak için ayrılmıştır. Yani, farzdan sonra, güneş doğuncaya kadar, namaz kılmayan, hep farz kılmış sayılmaktadır. Bu ise, sabah sünneti bile olsa, nafile kılmaktan daha eftaldir. Fakat, bu zaman içinde kaza kılmak, mikruh olmaz. Çünkü hükmen farz kılmış sayılmak, sünnetten eftaldir. Kaza kılmak ise, hakiki farz kılmak olup, bundan daha çok eftaldir. Sünnetlerin, nafile namaz demek olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Sünnetlerin nafile namaz oldukları, bunun için özürsüz olarak, hayvan üzerinde kılınabilecekleri, cevherede de açıkça yazılıdır. Aynı sahipede, namaz vakti daraldığı zaman, nafile kılmak, tahrimen mehruhtur. Çünkü, farzın vaktini kaçırmaya sebep olur. Lazım olmayan namazı kılarak, lazım olan namazı kaçırmış olur ki, aklı olanın yapacağı iş değildir. Güneş doğarken, ve tepedeyken, ve batarken de, nafile kılmak böyledir. Bu nafileler, Beş vakit namazın sünnetleri ise de yine böyledir, diyorlar. Hadikada, 149. sayfede diyor ki, Namaz vakti daraldığı zaman, farzdan evvelki sünneti kılmak, farzın kazaya kalmasına sebep olursa, bu sünneti kılmak haram olur. Dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki, farz olmayan bir şeyi yapmak için farzı terk etmek caiz değildir. Birçok Hanefi kitaplarında. Mesela Dürrül Muhtar İbn Abidin Mültekâ şerhi olan Dürrül Muntaka ve Nimet-i İslam kitaplarında diyor ki: Bir hakim vazifesini yapmak için ve bir talebe din dersini kaçırmamak için sabah namazından başka namazların sünnetlerini terk edebilir. Hakimin vazifesi farza aynı olmadığı halde Sünnetleri terk etmek için özür sayılınca, birikmiş kazaları ödemek farza ı iken ve cezası pek şiddetli iken bunları ödemek özür olmaz mı? Sünnetleri ve bazı nafileleri kılanlar için çok sevap vardır. Fakat bu sevaplar kazası olmayanlar içindir. Sevapları çok diye nafilelere devam edip kazaları vakit buldukça kılmak doğru değildir. Ruhül Beyan tefsirinde En'am suresinin 165. ayetinde diyor ki: Allahu Teala kullarını iyi iş yapmaya teşvik için çok sevap vaat etti. Çok sevap verileceğinin bildirilmiş olması, bunların emrolunan fakat sevaplarının çok olduğu bildirilmeyen ibadetlerden daha efdal olduklarını göstermez. Alimler söz birliği ile bildirdiler ki farzlar vaciplerden ve sünnetlerden daha efteldir ve sevapları daha çoktur. Nafile ibadetler yapılmamış farzların yerine geçemez. Nafile yapmakla farz borcu ödenilemez. Cahiller farzı bırakıp nafile ibadet yapıyorlar. Nafilelerin sevapları çok diyerek böylece farz borcundan kurtulacaklarını sanıyorlar. Böyle söylemeleri İslamiyete uygun değildir. Zerkani Mevahib şerhinde diyor ki: Sünnet yerine farz yapan kazanır. Farz yerine sünnet yapan aldanır. Nurul İzah'ın Tahtavi haşiyesinin 212. sayfasında diyor ki: Kadıhan buyurdu ki: Farzdan önce sünnet kılmak Şeytanın ümmeyi kırmak, onu üzmek için emrolundu. olundu. Şeytan Allahü Teala'nın emretmediği sünnetlerde bile insanı aldatamıyorum. Emrettiği farzlarda hiç aldatamam diye üzülür. Böyle olduğu Dürrül Muhtar'da ve Reddü'l Muhtar'da da yazılıdır. İstanbul'da Süleymaniye Umumi Kütüphanesinde Esad Efendi Rahmetullahi Teala aleyh kısmında 1037 numaralı ve Yahya Tevfik Efendi kısmında 1463 numaralı Nevadir-i fi mesebil Eyyimetil Hanefiye ismindeki kitabı yazan Kudüs Kadısı Muhammed Sadık Efendi faiti namazların kaza edilmesini anlatırken buyuruyor ki Büyük alim İbnü i soruldu ki, bir kimsenin kazaya kalmış namazları olsa, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini, bu namazların kazalarına niyet ederek kılsa, bu kimse sünnetleri terk etmiş olur mu? Cevabında, sünnetleri terk etmiş olmaz. Çünkü, beş vakit namazın sünnetlerini kılmaktan maksat, o vakt içinde, Farzdan başka bir namaz daha kılmaktır. Şeytan, insana hiç namaz kıldırmamak ister. Farzdan başka bir namaz daha kılarak, şeytana inat edilmiş, rezil edilmiş olur. Nevâdir'de diyor ki, sünnet yerine kaza kılmakla, sünnet de yerine getirilmiş olur. Kaza borcu olanların, her namaz vakti, o vaktin farzından başka namaz kılarak, sünneti yerine getirmek için, kaza kılması lazımdır. Çünkü çok kimse kaza kılmayıp sünnetleri kılıyor. Bunlar cehenneme gidecektir. Halbuki sünnetlerin yerine kaza kılan cehennemden kurtulur buyurdu. İbnü'l-Ceym rahmetullahi teala aleyh eşbah'ta buyuruyor ki yasaklardan zararlardan kaçmak iyi faydeli şeyleri yapmaktan daha önce gelir. Hadisi i şerifte, emirlerimi gücünüz yettiği kadar yapınız, yasak ettiklerimden sakınınız, buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte, yasak edilmiş şeyin zerresini yapmamak, bütün insanların ve cinnin ibadetlerinden daha çok sevaptır, buyuruldu. Bunun için, meşakkat olunca, vacip terk edilir. Fakat yasakları, hele büyük günahları yapmaya hiç izin yoktur. İbn Abidin istinca'yı anlatırken diyor ki: Avret yerini açmadan necaseti temizlemek mümkün olmazsa namazı öyle kılar. Çünkü temizlemek emirdir. Açmak yasaktır. Günahtan kurtulmak önce gelir. Sünnet emirden de sonra gelir. Sünnet, sevap kazanmak için yapılır. Mekruh olan bir şeyi işleyerek de sünnet yapılmaz. Fakat farz yapılır, borç ödenmiş olur. Mesela başkasının suyu ile abdest almak, mekruh ise de farz olan taharet hasıl olur. Abdestsiz olan, başkasının suyu ile abdest alınca, sünnet sevabı hasıl olmaz. Buradan da anlaşılıyor ki, kaza kılıp, Büyük günahtan kurtulmak sünnet kılmaktan önce gelmektedir. İmam-ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh 123. mektubunda diyor ki: hadisi i şerifte bir insanın malayani ile vakit geçirmesi Allahu Teala'nın onu sevmediğinin alametidir, buyruldu. yani faydasız iş demektir. Bir farzı yapmayıp bunun yerine nafile ibadet, sünnet yapmak mahala yani ile vakit geçirmek olur. 260. mektupta buyuruyor ki nafilelerin farz yanındaki kıymeti bir damlanın deniz yanındaki kıymeti kadar bile değildir. Sünnetin farz yanındaki kıymeti de böyledir. Dürrul Muhtar'ın 458. sayfasında Nafile kılmak isteyen önce namaz kılmayı adamalı, sonra nafile yerine bu adak namazı kılmalıdır. Nafileleri adak yapmaksızın kılmalıdır diyenler de oldu. Sünnet namazları nezrettikten sonra kılan bu sünnetleri kılmış olur diyor. İbn Abidin rahmetullahi teâlâ aleyh, bu satırları açıklarken namazları nezretmeden kılmalı diyenler şarta bağlayarak adak yapmamalı demişlerdir. Çünkü şart edilen şey, ibadete karşılık yapılmış olur. hadis i şerif, allah Teala hastamı iyi ederse, Allah için şu ibadetimi yapayım gibi, şarta bağlanan nezri yasaklıyor. İbadetleri şarta bağlı olmayarak, nezretmek böyle değildir. Nezredilen namazı kılmak vacip olduğu için, vacip sevabı hasıl olur. Sünnet yerine nezrolunan namaz kılınınca, sünnet de kılınmış olur diyor. Sünnetleri önceden nezredip de nezro olarak kılmak daha iyi olduğu Halebi'de ve tahtavi'nin merak ilfelah haşiyesinde nafile namazlar sonunda yazılıdır. Böylece öyle sünnetini kılmadan önce dört rekat namaz kılmak nezrim olsun dese, sonra adak namazı olarak niyet edip kılsa, hem vacip sevabı kazanır, hem de öğle namazının sünnetini kılmış olur. Kulun, kendine vacip ettiği namazı kılması ile sünnet terk edilmiş olmayınca, allah Teâlâ'nın farz ettiği kaza namazı kılınınca, sünnet elbette terk edilmiş olmaz. Hem kaza kılınmış olur, hem de sünnet kılınmış olur. Çünkü farz namazları tembellikle terk etmek büyük günahtır. Her günaha hemen tövbe etmek farzdır. Sünnet kılarken, kaza namazı için niyet edilmez diyenlere, sebebini sorunca, hiçbir kıymetli kitap gösteremiyorlar. Yalnız İbni Abid'in de, Halebi'de ve Tahtavi'nin imdat şerhinde, Fevt olmuş namazların kazalarını acele kılmak lazımdır. Fevt olmuş namazların kazalarını kılmak nafile kılmaktan daha iyi ve önemli ise de beş vakit namazın sünnetlerini ve hadis-i şerifte övülmüş olan duha, tesbih, tahiyyetül mescid ve ikindiden önce dört rekat ve akşamdan sonra 6 rekat sünnet gibi belli namazları kılmak böyle değildir. Bunları nafile niyetle kılmalıdır. Yazılıdır diyorlar. Bu yazılar 5 vakit namazın farzlarını fevt eden yani elinde olmayarak özrüyle kaçırmış olanlar içindir. Böyle kaçırılmış farzların kazalarını sünnet yerine kılmamalı ayrıca kılmalı denilmektedir. Bizde böyle söylüyoruz. Özriyle kaçırılan birkaç vakit farzların kazalarını Sünnetler yerine kılmaya lüzum yoktur diyoruz. Çünkü namazları özrile kazaya bırakmak suç, günah olmadığı gibi bunların kazalarını sünnetleri kılacak kadar geciktirmek de suç olmaz diyoruz. Fakat namazı özrile kılamamak, fevt etmek başkadır. Bile bile tembellikle kılmamak, terk etmek başkadır. Birincisi hiç günah değildir. İkincisi, büyük günahtır. İkisini birbirine karıştırmak pek yanlıştır. Özrile kaçırılan farzların, sünnetler yerine kılınmayacağını kitaplarda görerek, tembellikle terk edilmiş farzların da, sünnetler yerine kılınamayacağını sanmak ve onu buna delil, senet göstermeye kalkışmak, bir ilim adamına yakışacak şey değildir. Hanefi kitaplarının bu yazısı, farzları tembellikle kılmayıp, büyük günaha girmiş olanlar, sünnetleri kaza niyetiyle kılamaz demiyor. Bundan başka, sünnetlerin nafile namaz olduklarını, nafile niyetiyle kılınacaklarını bildiriyor. Cevherede diyor ki, Hanefi fıkıh kitapları, faite namazların kazası diyor. Terk edilmiş namazların kazası demiyor. Çünkü, Müslüman namazını bilerek terk etmez. Gaflet, uyku ve unutmak gibi özürle fevt eder. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamalıdır. Farzların ehemmiyeti, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Mesela, Farisi, tergib Salat kitabının müellifi, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, 6. sahifesinde diyor ki, Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardandır. Yani bir namazı vaktinde kılmayıp vaktinden sonra kılmak, ekber-i en büyük günahtır. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, bir namazı vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi, allah Teala 80 seksen hukbe cehennemde bırakacaktır. Bir namazı vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa hiç kılmayanın cezasını düşünmedi. Umdetülü İslam kitabı Süleymaniye Kütüphanesi Muhammed Esad Efendi kısmında vardır. Miladi 1989'da Hakikat Kitabevi tarafından Menahi'cül İbad kitabı ile birlikte bastırılmıştır. Bu kitapta buyuruyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Namaz, dinin direğidir. Namaz kılan, dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayan, dinini yıkmış olur. Bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Kıyamet günü, imandan sonra ilk sual, namazdan olacaktır. allah Teala Teâlâ buyuracak ki, Ey kulum! Namaz hesabının altından kalkarsan, Kurtuluş senindir. Öteki hesapları kolaylaştırırım. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, bir namazı bilerek özürsüz kılmayan kimse, 80 hukbe cehennemde kalacaktır. Bir hukbe 80 senedir ve bir ahiret günü bin dünya senesi kadar uzundur. Bir farzı özürsüz kılmayan, 80 kere 360 bin sene cehennemde yanacaktır Medari cünlübü ve 510 ve Marifetname'nin 118. sahipelerinde diyor ki, böyle meşhur misalleri söylemek, sayı bildirmek için değil, sayının çokluğunu ve ehemmiyetini göstermek içindir. O halde namazı özürsüz. Tembellikle kılmayanlara yazıklar olsun. Alimlerimiz söz birliğiyle diyor ki, namaz kılmayanın şahitliği kabul olmaz. Çünkü namaz kılmayan fasıktır. Farz namazlar müminin Allahü Teala'ya karşı olan borcudur. Vaktinde kılmadıkça borçtan kurtulamaz. Akide Tünneca kitabında diyor ki, bir kimse tövbe i nasuh yaparsa günahları affolur. Namazlarını kaza etmedikçe yalnız tövbeyle aff olmaz. Kaza ettikten sonra tövbe ederse aff olması ümidi dedilir. İbnü'l-Hüceym Zeynul Abidin Kebair ve Segair kitabında buyuruyor ki: Farz namazları yanlış takvimlere uyarak Vakti girmeden önce kılmak ve vakti çıktıktan sonra kılmak büyük günahtır. Büyük günah ancak tövbe etmekle affolur. Küçük günahları affettirecek şeyler çoktur. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Kabul olan haç, büyük günahları temizler diyen alimler namazları kaza etmek lazım olmaz dememişlerdir namazı vaktinden sonraya özürsüz geciktirmek günahı affolur demişlerdir ayrıca kaza etmek lazımdır kaza etmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur hanefi'de iftitah tekbirini vakit çıkmadan alan şafii'de ve maliki'de bir rekatı vakit çıkmadan kılan namazını vaktinde kılmış olur Namazın hepsi vakt içinde tamam olmazsa küçük günah olur. Dürrülmün Tekade buyuruyor ki: Namazı vazife tanımayan, farz olduğuna inanmayan kâfir olur. Mürtet ve kâfir memleketinde imana gelenler namazın farz olduğunu işitinceye kadar kılmadıkları namazları kaza etmez. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh Namazın niyetini anlatırken ve feavayı kübra kitabı yirmi altıncı buyuruyor ki bir kimse senelerce namaz kılsa, fakat hangileri ilk ve son sünnet olduğunu bilmese, hepsini farz niyet ederek kılsa hepsi kabul olur. Çünkü sünnetlere farz diye niyet edilirse sünnet kabul olur. Her namaz vaktinde İlk kıldığı farz olur, sonra kıldıkları sünnet olur. Halebiye Sagir de diyor ki, senelerce kılmış olduğu namazlarda, yani on iki şartından herhangisinde, noksanı olduğunu anlayan kimsenin, bu namazların hepsini kaza etmesi iyi olur. Noksanı yok ise, bunları kaza etmesi mekruh olur veya olmaz denildi. Mekruh olmaz diyenler de, bu kazaları, sabah ve ikindi namazlarından sonra kılmamalıdır. Çünkü kazası yok ise, hep nafile olurlar, dedi. Eşbahta buyuruyor ki, Beş vakit namazın, ilk ve son sünnetlerini, yani müekked sünnetleri kılarken, sünnet olduğuna niyet etmek lüzumunda, sahih olan, güvenilen fetva, şart olmadığını göstermektedir. Revatib sünnetler, nafile niyetiyle veya yalnız namaza niyet ederek sahih olur. Yani o vaktin sünneti olur. Ayrıca sünnet diye niyet etmeye lüzum yoktur. İmam-ı de rahmetullahi ı aleyh böyle buyurmuştur. Mesela fecr doğmadan teheccüd niyetiyle iki rekat kılınca, fecrin başlamış olduğu sonradan anlaşılsa, bu namaz, sabah sünneti yerine geçer. Ayrıca sabah sünneti kılmak lazım olmaz. Öğlenin farzında, dördüncü rekatte oturduktan sonra, unutarak, beşinci rekata kalksa, altıncı rekati de kılıp selam verir. İki rekati nafile olur. Bu iki reketin son sünnet olmaması, sünnet olarak niyet edilmediği için olmayıp, sünnete ayrı bir tekbirle başlamadığı içindir. Teravihte de, teravih olduğuna niyet etmek şartı olmadığı haberi sağlamdır. Bunun gibi, kazaya kalmış öğle namazı olmayan kimse, cuma namazından sonra kıldığı dört rekate, vaktine yetişip kılmamış olduğum son öğleyi kılmaya niyet etse, sonra cuma namazının sahih olduğu anlaşılsa, sağlam ve sahih habere göre, bu dört rekat cuma sünneti olur. 59. sayfede diyor ki, nafileleri ve ratibe sünnetleri, yalnız namaz kılmaya, veya sünnetten başka bir namaza niyet ederek kılınca, sahih olacaklarını daha önce bildirmiştik. Görülüyor ki, Namaz vakti içinde, o vaktin farzından başka kılınan her namaz, mesela kaza namazı, o vaktin sünneti de olur. İbne Abid'in namaza niyeti anlatırken ve Uyunül Besair elli dördüncü sayfasında diyorlar ki, derin alimlere göre, yalnız namaza niyet edilerek kılınan sünnet sahih olur, çünkü. Beş vak namazın sünneti demek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kıldığı namaz demektir. Bu namazlara sünnet ismi sonradan verilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beş vak namazın sünnetlerini kılarken, yalnız Allah rızası için namaz kılmaya derdi. Sünnet kılmaya diye niyet etmezdi. Her vakt içinde böyle kılınan her namaz, Sünnet ismi verilen namaz olur. Halebiye Kebir'de de böyle yazılıdır. 52. sahifede buyuruyor ki, Tecnis kitabında bildirildiği gibi, Beş vak namazın sünnetleri, nafile namazdır. Nafile niyeti ile de kılınır. Dürrül Muhtar'da ve Molla Hüsrev, Dürer kitabında diyorlar ki, Beş vak namazın sünnetleri ve teravih namazı, Aslında nafile namazdır. Bunları kılarken, yalnız namaza diye niyet yetişir. i̇bn Abidin ve nûr İza i̇zah haşiyesinde buyuruyorlar ki, camiye girince, iki rekat namaz kılmak sünnettir. Buna, Tehiyyet-ül namazı denir. Camiye girince, farz, sünnet ve herhangi bir namaz kılınırsa, Tehiyyet-ül de kılınmış olur. Kılınan namazlara, Tahiyyetül mescid diye de ayrıca niyet etmeye lüzum yoktur. Çünkü tahiyyetül mescid kılmaktan maksat namaz ile cami sahibi olan Allahü Teala'ya hürmet etmektir. Bu namazlarda bu maksat hasıl olmaktadır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh tahiyyetül mescid namazını anlatırken buyuruyor ki öğlenin farzına dururken hem farz hem de sünneti olarak iki niyet yapılırsa, iki imama göre yalnız farz kılınmış olur. İmam-ı Muhammed'e göre ise o namaz kabul olmaz. Çünkü farz ile sünnet ayrı cinsten iki namazdırlar. Bir namaz vaktinde kılınan namazlar, ya vaktin farzıdır, yahut bu farzdan başka herhangi bir namazdır. Vaktin sünnetleri, ve kaza namazları, bu ikinci cinstendir. Halbuki, kaza namazıyla sünnet, aynı cinsten oldukları için, tek bir namaz, iki niyet ile kılınır. İki imama göre, kuvvetli olanı kılınmış olur. Halbuki, camiye girince, kılınan herhangi bir namaz, tahiyyet-ül mescid yerine de geçtiği için, farz kılarken, tahiyyet-ül mescid olarak da, Ayrıca niyet etmek, İmam-ı Muhammed'e göre de caiz olur. Yalnız farza niyet edince de, bu iki namaz birlikte kılınmış olur. Vaktin farzı ile sünnet, başka namaz iseler de, sünnet, farzdan başka kılınan namaz demek olduğu için, sünnetin kazaya benzerliği, tahiyyet-ül mescid namazının farza benzerliği gibidir. Eşbahta, 30. sayfede diyor ki, bir ibadette sevap hasıl olması için yalnız bu ibadetin sahih olması şart değildir. Halis niyet edilmesi de şarttır. Halis niyet ederek yapılan bir ibadet bilmeyerek fasit olursa sahih olmaz. Fakat niyet edildiği için çok sevap hasıl olur. Mesela abdestli olduğunu zannederek abdestsiz kılınan namaz sahih olmaz. Fakat niyetine karşılık çok sevap verilir. Neçs olduğunu bilmediği suyu, temiz zannederek, bununla abdest alıp kılınan namazın şartı noksan olduğu için, sahih olmaz ise de, niyet mevcud olduğu için sevap verilir. Şartlarına uygun olduğu için, sahih olan bir namaz, riyâ ile gösteriş için kılınırsa, sevap hasıl olmaz. Sünnet yerine kaza kılan, sünneti terk etmiş olmaz ise de, sünnetin sevabına kavuşmak için de, kazayı kılarken, sünneti kılmaya da niyet etmesi, yani kalbinden geçirmesi lazımdır. Farz namaz ile, sünnet namaz birbirinden başka oldukları için, farzı kılarken, sünnete de niyet etmek caiz olmuyor. Yani, sünnet sahih olmuyor. Kaza namazıyla, Sünnet namaz birbirlerinden başka olmadıkları için kaza kılarken sünnete de niyet etmek sahih oluyor. Özürsüz, senelerce namaz kılmayan bir Müslümanın kılmadığı namazlarını kaza etmesi üç şekilde olur. 1- Beş vaktin sünnetleri yerine ve günün her boş zamanında hep kaza kılar. 2- Yalnız sünnetlerin yerine kaza kılar. 3- Sünnetler yerine kaza kılmayıp, Başka zamanlarda hep kaza kılar. Bu üç şekilden, En iyisi birincisidir. Böylece kazalar bir an önce biter. İkinci şekilde, Kazalar çabuk bitmez. Hem de, Kaza borcu olanın, Sünnetlerinin sevabı olmaz. Fakat, hiç kılmamaktansa sünnetler yerine kılmalıdır. Çünkü hepsini yapamayan elden geleni yapmalı, hepsini elden kaçırmamalıdır. buyurulmuştur. Üçüncü şekle gelince, bu özrile kılamamış kimse içindir. Çünkü bunun sünnetleri kılacak kadar kazayı geciktirmesi günah olmuyor. Bazıları ikinci şekli yapmamalı üçüncüyü yapmalı diyor. Halbuki üçüncüyü yapabilen kimse birinciyi yapacak kimse demektir. O halde namazı özürsüz aylarca terk edenlerin kılmadığı zamanları hesap ederek bu kadar zaman birinci şekilde göre kılması böyle kılamazsa, ikinci şekilde kılıp kazalarını en kısa zamanda bitirerek cehennemden kurtulması lazımdır. Kazası olmayan, sünnet yerine kaza kılarsa, bunlar nafile olur. Nafile sevabının, sünnete nazaran çok az olduğunu bildirmiştik. Şeyhülislam, Ahmet bin Süleyman bin Kemal Paşa, rahmetullahi teâlâ aleyh, şerh-i hadîs-i kitabında, ''Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu.'' Hadis-i şerifini şöyle açıklamaktadır. Bu hadisi i şerifte sünnet demek İslamiyet yolu demektir. Çünkü mümin kimse büyük günah işlese de şefaatten mahrum olmaz. Hadisi i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Akta aladan getirdiği dine tabi olmak lazımdır. Bunu terk eden şefate kavuşamaz. Şiratu'l İslam kitabında diyor ki: Bu hadisi i şerifteki sünnet yapması vacip olan şeyler demektir. Bu da ashab-ı kiramın ve tabiin ve tebeî-i tabiîn'in rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn imanı ve ibadetleridir. Bu sünnete yapışanlara Ehli sünnet denir. O halde hadisi i şerifin manası inanılacak şeylerde ve yapılacak ve sakınılacak işlerde ehli sünnetten ayrılanlar şefate kavuşamayacaklardır demektir. Ümmetimin arasında fitne fesat yayıldığı zaman sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır. Hadisi i şerifi de Selef-i Salih'in zamanındaki iman ve ahkam-ı İslamiye bilgilerine uyan kimseye 100 şehit sevabı vardır demektedir. Nasihin'de namazın ehemmiyetini anlatırken diyor ki: İmam-ı Nasreddin Seyyid Ebu'l-Kasım Semerkandi diyor ki: Bu hadisi i şerif ümmetim arasında fesat çıktığı zaman ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olup, beş vakit namazı cemaat ile kılana yüz şehit sevabı verilir demektir. Bunun için, önce ehli sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada, önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faidesi olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz hatta vacip olur. 56. maddede istinca bahsine bakınız. Mesela imanı olmayanın günahtan sakınması, harama devam edenin farzları yapması ahirette işe yaramaz bunlardan birini yapmayanın, sakal bırakmasının faidesi olmaz. Çünkü sakal uzatmak, yukarıdaki sırada bunlardan sonra gelmektedir. Sakal tıraş etmenin, bid'at olduğu da söylenemez. Çünkü bid'at, İslamiyet'in emretmediği bir şeyi, ibadet olarak, yani sevap kazanmak için yapmak demektir. Hiçbir Müslüman, sevap kazanmak için sakalını kazımaz sakal tıraş etmenin mekruh olduğunu bilir. Bundan daha önce lazım olan din vazifesini yapabilmek için tıraş etmenin caiz olduğunu bilmekte, böylece ahkâm-ı yani sünnete uymaktadır. Bahrül-Râik'te ve dürrül-muhtarın tahtâvi haşiyesinde orucu bozmayan şeyleri anlatırken diyor ki, bıyığa sakala zinet için süs için yağ sürmek mekruhtur. Cemal için yani çirkinliği gidermek, vakarını, şerefini korumak için yağ sürmek mekruh değildir. Cemal için yapılan bir şeyde zinet de hasıl olursa zinete niyet etmezse zarar vermez. Yeni güzel şeyler giymek de cemal için olunca Mübah olur iyi olur. Kibr için olursa haram olur. Giydiği zaman halinde bir değişiklik olmazsa, kibr için olmadığı anlaşılır. Sakalın uzunluğu sünnet miktarı ise daha uzatmak için yağlamak tahrimen mekruh olur. Sakalın sünnet miktarı bir kabzadır, bir tutamdır. Sakalın çenedeki ile birlikte, bir tutamdan fazlasını kesmek vaciptir. Sakalınızı uzatınız. Hadisi şerifi bir tutamdan fazla uzatınız demek değildir. Sakalı bir tutamdan kısa yapmayın veya tamamen kazımayın demektir. Çünkü bu hadise haber veren Abdullah ibn Ömer, r.a. sakalının bir tutamdan fazlasını keserdi. Sakalın bir tutamdan kısa olmasına hiçbir alim mübah demedi. Sakal kazımak ateşe tapanların ve Hint Yahudilerinin adetidir. Kâfirlere teşebbüh haramdır. Görülüyor ki alimler sakal bırakmanın sünnet olduğunu bildiriyor. Vacip diyenler cumhura karşı gelmiş oluyorlar. Kâfirlere veya kadınlara benzemek için sakalı bir tutamdan kısa yapmak veya tamamen kazımak haramdır. Benzemek niyeti olmayıp memleketini adetine uymak için olursa mekruh olur. Kısa sakala sünnet demek bidat olur. Sünnete ehemmiyet vermezse kafir olur. Sünneti özürle terk etmek caiz hatta lazım olduğu kitaplarda yazılıdır. İbn Abidin 71 ve 319 ve 433 ve 453. sayfalarda buyuruyor ki Namazların sünnetlerine ehemmiyet, kıymet verip tembellikle, özürsüz ve çok zaman terk eden azarlanır. Fakat şefaatten mahrum kalmaz. Öğleden önce olan sünneti terk eden şefatime kavuşamaz. Hadisi şerifi özürsüz ve ısrar ile terk eden kimse bu namaz için olan ve derecenin yükselmesine yarayan şefatime kavuşamaz demektir. Özr ile terk etmenin buna mani olmayacağı İbn Abidin'de ve imdadın tahtavi haşiyesinin 203. sayfasında yazılıdır. Zaten sünnetleri kazaniyetiyle kılınca sünnet terk edilmiş olmaz. Sünnet olan namaz farzdan başka kılınan namaz demek olduğu. 281. sayfa sonunda yazılıdır. i̇bn Abid'in 396. sayfede ve Mecmuaül Enhür'de, 112. sayfede diyor ki, Nâfile kılan kimse, farz kılan imama uyduğu zaman, üçüncü ve dördüncü rekatlerde, Zamm-ı sure okuması farz olmaz, nâfile olur. Çünkü bu namazı, farz şeklini almıştır. Sünnet yerine kaza kılarken de, üçüncü ve dördüncü rekâtlerde, zamm-ı sure okumanın farz olmayacağı anlaşılmaktadır. Uyunül ül 103. sayfasında diyor ki, Tâtarhâniyede, kazaya kalmış namaz olup olmadığını bilemeyen kimsenin, öyle, ikindi ve yatsının sünnetlerinde, zamm-ı sure okuması daha iyi olur buyuruldu. Bundan maksat, sünnetlere kaza niyet etmesi, vesam-ı sureyi okuması daha iyi olur demektir. Farzları kılarken sünnetler yerine kaza kılmak caiz olduğuna Trablus fetva emini, faziletli Ramizül Mülk Hazretlerinin fetva verdiği Beyrut'ta çıkan eş-Şihab mecmuasının 14 cilt, 1388 miladi 1969 sayısında uzun yazılıdır.